Allah hepinizden razı olsun. Bize böylece telefonla konuşma imkanlarını, fırsatlarını lütfeden Allah'a hamdü senalar olsun. Dünyanın neresinde olsak böylece sizlerle buluşmak, görüşmek, konuşmak nasip oluyor. Bu sefer size bu cuma vaazımı, konuşmamı Medine-i Münevvere'den yapıyorum. Mekke-i Mükerreme'den dün geldik, buraya ulaştık. Elhamdülillah. Burada latif bir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 Efendim orada artık e, kış bastırma havalar soğumaya başlamıştı e, bazı yerlerinde kar yağma e, ve sıfır altına inme durumu olmuştu e, burası elhamdülillah güzel Almanya'da çok Müslüman kardeşlerimiz vardı orada e, böyle e, yalnızlık ve e, gurbet duyguları olmuyor çünkü e, Türkiye'nin bir kasabasında gibi her yerde efendim, cuma namazı kılınan yerler filan var fakat bu Mekke'ye, Mükerreme'ye ve Medine'ye Münevvere'ye gelince, burası daha başka, Türkiye'nin artık 71. 72. Efendim, e, e, vilayeti gibi e, her an sağınıza, solunuza baktığınız zaman sevdiğiniz, muhabbet duyduğunuz bir kardeşinizle, bir e, ihvanınızla, dostunuzla karşılaşabiliyorsunuz. Ümre mevsimi olduğu için buraya gelmiş olan kardeşlerimiz çok. Tevkuları e, da güzel oluyor. Bu e,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 Kur'an-ı Hakim'inde Efehasiftum enne ma halaknakum ve enkum ileyna la turcaun. Bu bir e, soru e, cümlesi ama çok müthiş bir soru, insan dehşete düşüren bir soru. Efehasiftum yani siz sandınız mı ki enne ma halaknakum abasan bir sizi boş yere yarattık, anlamsız, gayesiz, boşuna efendim yarattık ve ennekum ileyna la turcaun.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 Efendim hesaba çekecek maliki, yevm değil mükafatların, cezaların, karşılıkların verildiği günün sahibi Allah-u Teala Hazretleri alemlerin rabbi. Hepimiz onun huzuruna varacağız ve bu dünya hayatında yaptıklarımızdan dolayı hesap vereceğiz. Defterler açılacak, kayıtlar ortaya dökülecek, şahitler getirilecek. Mahkeme-i Kübra'da insanlar bu dünyada yaptıkları iyi şeylerin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 hatta iza gae ahaduhumul maut kana rabbil yani gafil cahil imansız, anlamsız, hayatı boşuna geçiren efendim bir insana e, ölüm geldiği zaman e, onlardan birisine bu cümleden yani imansız gafil hayatını zayi etmiş boşuna harcamış imdanı kaybetmiş iyi değerlendirememiş bir insana, onlardan birisine ölüm geldiği zaman o zaman ne yapar? Uyanır. Ya Rabbi beni bu ölüm anımdan geriye döndür. Ahiret alemine geçirme. Dünya hayatına geriye döndür. Geride bıraktığım o alemde inşallah beni, beni oraya tekrar geri döndürürsen efendim e, salih ameller işlerim, iyi işler yaparım inşallah der kella, asla Allah-u Teala Hazretleri onun böyle demesi ihtimalini reddediyor. Yani böyle diyen bir insanın arzusunun kabul edilme ihtimali olmadığını beyan ediyor. Yani ölüm geldiği zaman ehil olmaz. Ölümden sonra da geriye dönüşü olmayan ahiret hayatı başlıyor. kella, inneha kelimetin huve kailuha o bir boş sözdür ki şu i̇şte onu söylüyor. Döndür yarabbi dünyaya diye söylüyor ama وَمِنْ Ve vera اِنْ بَرْزَخٌ اِلَى Oluncaya kadar yani bütün kainatta ölmüş olan insanlar kıyamet koltuktan sonra وَالْبَعْسُ بَعْدَ الْمَلْكِ Ölümden sonra dirilmek hak ya. İşte o zaman dirilinceye kadar artık aralarda bir berzah vardır, bir heşit vardır, geçilemez bir mania bir set vardır.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 Kara toprağa bir bir bahçesine girer, girer, efendim aslanlar gibi düşmanın üstüne atılır. Bu işte müminin şanı, imanlı insanın, ihlaslı insanın hali. Aziz ve sevgili kardeşlerim, e, tabi bize Allahu Teala Hazretleri bu dair dünyada e, ne emrediyor? Kulluk emrediyor. Kulluk nedir? Allah'a ibadet, ve kulluk etmek nedir? Allah'ın emirlerini tutmaktır. Çok kolay bir e, iş.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 Efendim hayattaki tehlikeler nelerdir? Bu hayatta başarısız olmanın sebepleri nelerdir? Kur'an-ı Kerim ve din İslam dini başarısızlığın sebeplerini de söylüyor. Aldanmanın sebeplerini de söylüyor. İnsanı nelerin aldattığını beyan ediyor. Hayat-ı dünya insanı aldatır. Keyifler, zevkler, eğlenceler, kasinolar, paviyonlar, kumarhaneler, cahiller, efendim paralar, pullar, bankalardaki hesaplar, birikmiş efendim servetler Köşkler, saraylar, havuzlar, bahçeler, meyveler, salkın salkın efendim, işte bunlar insanları aldatır. Dünya aldatır. Dünyanın kendisi aldatıcı. Çünkü dünyaya baktığı zaman, sevdiği zaman efendim e, atakılır gönlü ona, onunla oyalanır. Hocamız rahmetullahi Allah'e mehmet Said Koçefe Efendi çok söylediği bir söz vardı. Ben dedim ki bir yerde çok güzel manzaralı bir arsa varmış. Ee, şöyle gözümün içine bakmıştı o zaman e, şöyle bir mısra söylemişti hocamız rahmetullahi fani dünya hoşdur ama akıdef mevti olmasa yani bu fani dünya hoşdur ama e, arkasında bir de ölüm var ölümden sonra da bir de mahkeme kübra var öyle olmasa o zaman şeyler e, kafirler gibi imansızlar gibi inançsızlar gibi gayrimüslimler gibi o zaman acaba havai adasına mı gitse o, yoksa flölde sahillerine mi gitse ...Miami'de mi tatil geçirse... ...kış sporları mı yapsa... E, ...yazın denize kayak mı yapsa diye... ...keyfine bakacak ama... ...hani dünya hoştur ama... E, ...arkası ölüm, ölümden sonra da... ...hesap, mahkeme güvra... ...insanı terleten... E, ...ve hiçbir noktası... ...boş kalmayan bir imtihan... ...hayatını nasıl geçirdin, gençliğini nasıl geçirdin... saatini nasıl geçirdin... ...paranı nereden kazandın, nereye harcadın... ...vesaire çok önemli... Muhterem kardeşlerim, sizin namınızda biraz da size efendim inşallah televizyon yayınları yapabilirsek, daha başka güzel çalışmalar yapabilirsek efendim e, aktaracağımız malzemeleri biriktirmek üzere Avrupa'yı gördük, Amerika'yı gördük, dünyanın mütedey yerlerini gördük. Dünyanın en güzel yeri hocam size göre neresi? Çok gezdiniz diye soracak olursanız en güzel yeri hareme-i şerifey-i Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere. Efendim dünyanın en güzel yeri çünkü burada hakikaten ibadetlerin efendim tatlı tatlı ve çok yoğun bir e, duygusal birikim içinde yapılması mümkün oluyor. Şahane oluyor. Onun için Allahu Teala Hazretleri bizi bu hareme-i şerifeinden ayırmasın. En güzel yer, en güzel tatil, başka yazılarımda da yazdığım gibi buraları bir insana serbest olarak sorulsa sana imkan veriyoruz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 diyaret edildik. Efendimiz işte orada dünyaya gelmişler ve Allahü Teala Hazretleri'nin emirlerini insanlara bildirmek için çırpınmışlar. insanları kurtarmak için çalışmışlar. imana davet etmişler. Küfre efendim saplanmamalarını onun felaket olduğunu beyan etmişler. Efendim putları kırmalarını söylemişler. Tabi biz onları tarih kitaplarından okuyunca diyoruz ki yani bu Araplar işte o devirde, cahiliye devrinde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 yani eski ayıplıyor ama kendisi de ayıpladığı durumun içinde mesela dünya bir put kimisi dünyaya tapıyor mevki makam bir put mevkiye makama tapıyor kimisi paraya tapıyor efendim yani o ayaklar altına aldığı evliya Allah'ın taptığınız ayağın altında dediği para pul altın gümüş efendim kazanç gelir kimisi ona tapıyor kimisi alkışı seviyor kimisi efendim nefsinin esiri veyahut kulu yani insine tapıyor. Kimisi şeytanın esiri ve kulu, yani şeytanın karşısında el penceli divan durmuş. O melun şeytan kuyruklu, boynuzlu efendim. Şeytan emrediyor emrettiğini anında yapıyor. Bir dediğini hiç etmiyor. Allah efendim, şeytana şerinden herkesi korusun. Efendim temenni ediyoruz ki herkes cennete girsin, dünyada hiç kimse cehenneme düşmesin. Ama e, insanların içinde cennete girecekler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 İslam'dan başka bir sürü batıl e, gruplar var, insanlar var. Onlar da ellerini yüzlerini yıkıyorlar, duş alıyorlar, Efendim şampuanlar kullanıyorlar. Vücutlarını, saçlarını efendim tertemiz yıkıyorlar artık bu asırın, e, çağdaş yaşamın o, ayrılmaz bir parçası olduğu. Her gün efendim yıkanmak, giyinmek, donanmak, taranmak, kokular, spreyler, soltuk altları, kasık araları, bilmem saçların e, parlaklığı,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 çevresinden, bizim ilerici gazetelerden dini bilmeyip de ibadette kaydarmak isteyen kıvırtıcı adamlar, canım kalbin temiz olduğumu yeter falan diyorlar. Adam diyor ki benim kalbim temiz. Nereden belli? Kalbinin temizliği insanın hareketlerinden, davranışlarından, amaçlarından hayatta yöneldiği gayelerden belli olacak. Başkasını aldatmazsa kalp temiz olur mu? Kalbim temiz diyen insanların hepsini tıkın bir kışlayan, teker teker hayatlarını inceleyin, yaptıkları faaliyetleri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 Harameyn-i Şerif'in efendim e, e, harıl harıl çalışıyor. Efendim şey yapıyorlar. E, tavaf ediyorlar, zikir ediyorlar, sahih ediyorlar, namaz kılıyorlar, Kur'an okuyorlar. Ne zaman gitsen efendim ibadete düşkün insanlar var. E, Allahü Teala Hazretleri e, cümlemizi ibadetinin her çeşidinde yani itaatinin her yönden Allah'a itaatin her yönünde başarılı eylesin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 Öyle değil. Bakın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Buhari ve Müslim gibi iki şahane hadis kaynağında yer alan Hazreti Ayşe anamız radiyallahu teala Anha'nın bir hadis-i şerifini okumak istiyorum. İbadet konusunda Peygamber Efendimiz'in e, davranışını anlasın diye kardeşlerim. Enneha kalet Ayşe Sıddık'a Peygamber Efendimiz'in zevci-i buyurdu ki Peygamber Efendimiz geceleri namaz kılmaya kalkardı.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 İnsan bilir yani ayakta fazla durduğu zaman ah der, ayaklarıma kara sular indi der, ayaklarım ağrıdı filan der. Peygamber Efendimiz geceleri namaz kılmaya kalkardı. Hatta... Ayakları şişinceye kadar, ayakları rahatsız oluncaya kadar, acıyıncaya kadar, patlayıncaya kadar. Ben ona bir keresinde dedim ki diyor Ayşe Sıdıka demiş yani Allah Teala seni sevmiş gelmiş geçmiş gelecek bütün günahlarını bağışlamış olduğunu Hedis Suresi'nde bildirmiş iken sen yani niye böyle yapıyorsun, niye bu kadar yıpratıyorsun kendini, niye ayaklarını acıtacak kadar böyle ayaklarını şişecek kadar uğuşturmaya masaj diyorlar ya efendim o şeyi gidermeye efendim ağrıyı gidermeye rahatlattırma sebep olacak kadar niye bu kadar ayakta duruyorsun? Çok şükreden bir kul niye olmayayım? Madem Allah beni sevmiş, madem allah Teala bana makamı, mahmudu, ihsani demiş, niye bu kadar ibadet etmeyeyim? Evet, aziz ve muhterem kardeşlerim, tarih kitaplarını ben okurum. Benim dikkatimi çeken çarpıcı şeyler okuyucuların, dinleyicilerin de dikkatini çeker diye hatırımda tutarım. Yani eski insanların Hayat tarzlarından, yaşam tarzlarından, bizim yaşamımız çok mı çok rahatlamış durumdayız. Üretimin fazlalığından dolayı, mahsul bol, satılık yok, açlık yok. Ama bizim ülkelerde yani Afrika filan hariç, efendim yiyoruz, içiyoruz. Yani benim bu konuşmalarımın yapıldığı, konuşmalarımın dinlendiği yerler böyle, dünyanın gene fakir yerler var. O da insanlığın yüz karısı tabii. İnsanlar Hz. Adem'in kardeşi. Ama Kardeşinin aç kalmasına, ölmesine bir şey demiyor. Kendisi beli tarafa patlayıncaya kadar yiyor. Efendim, e, o kadar yiyor ki Mekke'yi mücerremeden önüme geldi gözümüz. Otelde yırtılmış hacılar, ömreciler otele geliyorlar. Efendim, açık büfe yemek e, lokantada yani eline e, tabağı alır, istediği yemekler istediği kadar koyar. Efendim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 Burada patlayınca kadar yiyor. Öbür tarafta biraz aşağıda Yemen'de, Somali'de insanlar açlıktan ölüyor. Afrika'da kırılıyorlar. Çeşitli e, mahrumiyetler e, içindeyken eski insanlar 20. yüzyılın şimdi biz yaşayan insanları veya benim çözümü dinleyen kimseler şimdi rahat içinde, müreffeh yaşıyorlar. Efendim bol bol yiyorlar, içiyorlar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 yani yaptığı icraat itibariyle dünyanın en hayırlı insanı, yaptığı işlerin sonuçları itibariyle insanlığa en büyük paydayı sağlamış olan kimdir? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den. İnsanla en büyük insanlığa en büyük zararı vermiş olan kimseler? Kimler? Kötü adetler çıkaranlar. Efendim dinam dinamiti bulan Albert Nobel midir? Albert midir? Neydi ilk ismi?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 Bir taraftan millet açlıktan kırılıyor, bir taraftan keyfinden, millet e, cebindeki paranın tahrikinden, dürt tüklemesinden ne yapacağını şaşırıyor. Peygamber Efendimiz öyle yapmadı. Yani onun idaresi nasıl, zamane idarecileri nasıl? Efendim bilmem Filipinler m, diktatörü Margaret Marcus, ne bilmem Marcos, Marcos devrilmiş, efendim muazzam bir servet Amerika'da.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 Müslüman yetiştirmemeli. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabahlara kadar ibadet ederdi ama toplumu da yönetirdi. Medine Devleti'nin, İslam Devleti'nin başkanıydı. Elçi kabul eder, elçi gönderirdi. Kanun koyardı, nizam koyardı, çarşı pazarı dolaşırdı. Efendim, parti ölçüyü kontrol ederdi. E, topluma faydalı insanlara yararlı bir şekilde ömrünü geçirmişti. Geceleri de sabah kadar ibadet ederdi. Yani hem dünyaya hem ahirete ...hem şahsi sevap kazanmasına hem de toplumun fayda görmesine yarayacak işler yapardır. Allah-u Daire Hazretleri cümlemizi İslam'ı doğru anlamaya muvaffak eylesin. Doğru düzgün anlayıp doğru düzgün uygulamaya efendim e, muvaffak eylesin. İşte önümüzde Ramazan yaklaşıyor, Recep ayı geçti, efendim bir hafta sonra Berat Kandili gelecek... Şaban ayının ortası olacak. Ondan sonra 11 ayın sultanı, başkanı, serdarı, serveri, önderi, Ramazan-ı şerif gelecek. Ne güzel ibadet ayları. Aziz ve kardeşlerim ibadetin zevkini alma, ibadetin zevkinden <gülüyor> mahrum kalmama çalışın. İbadetini sitemaya çalışın. Çünkü Peygamber Efendimiz namaz için gözümün bebeği derdi. Yani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 O usta şuursuz olmamak lazım Yani sabahtan akşama işinin peşinde Tarlada sabanının Arkasında öküzün peşinde Ömür geçirmemek lazım Toplumda zararlı insanların Zararı yapmaması için de Çalışmak lazım Topluma yararlı işler yapmaya da çalışmak lazım Mevlasıyla da baş başa kaldığı zaman Gözyaşları içinde ibadetini, aşk ve Yapmak lazım Bunları bilmiyorsa insan gelsin buralarda Görsün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 ona itaat ederek, ibadet ederek yaşamayı e, nasip eylesin. Kulluğuna aykırı işler yaptırmasın. Efendim isyan ettirmesin. Nefse şeytana kul etmesin. Dünyaya esir eylemesin. Ahireti unutturmasın. Rızasına uygun yaşamayı nasip eylesin. Huzurunda sevdiği, razı olduğu kul olarak varmayı nasip eylesin. Cennetiyle, cemaliyle bir Selam eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berkay.